Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Ee, yayın evleriyle yaptığımız konuşmalar serisine devam ediyoruz. Bugün e, konuğumuz yabancı e, yayınlarından Ece Çavuşlu. Merhaba Ece Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Sevel Hanım. Sevel Hanım da dediği gibi ben Ece Çavuşlu. Ee, üç yıldır yabancı yayınlarının yayın yönetmenliğini yürütüyorum. Ve sizin de burada olmaktan çok memnunum. Teşekkürler, biz de sizinle Burada olmaktan çok mutluyuz. <gülüyor> e, yabancı Yayınları ne zaman kuruldu Ece Hanım? Ve nasıl bir şiarla kuruldu? E, yabancı Yayınları aslında İtaki Yayın Grubu'nun alt markası olarak kuruldu. E, 2013 yılında e, piyasada e, kadın kitapları için ve aynı zamanda genç yetişkin kitapları için bir boşluk vardı. Ufak ufak yapılmaya çalışılıyordu. Yani bizim gençliğimize ne yazık ki denk gelemedi. Ben o nedenle şu an yaptığım işten de çok memnunum, çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bu alana. Ee, özellikle bu alanlar e, için, yani kadın, işte polisiye e, ve genç yetişkinliğinin her türü, özellikle işte fantastik, bilim kurgu vesaire gibi, romantik türler gibi kapsayıcı bir e, yayıncılık sürdürüyor yabancı. Yani bu hedefle kurulmuştu. Zamanla belli türler azalabiliyor, artabiliyor ama e, yabancının e, düsturu ve hani bizim sloganımız hiçbir türe yabancı kalma zaten. O nedenle bunu gitgide geliştiriyoruz. Klasik kitaplarımızın sayısını arttırıyoruz vesaire. Son bir senedir, iki senedir çizgi roman karikatür e, alanlarına da girmeye başladık. Yani ne yapmıyoruz dersek anca orada bir şey çıkabiliyor. Yani mesela yetişkin fantastik yapmıyoruz. Çünkü biz yayın grubu olduğumuzdan onu yapan başka yayın evlerimiz var. Biz ağırlıklı olarak özellikle son dönemde genç yetişkine çok ağırlık verdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü e, çok büyük ihtiyaç var. Şimdi hem e, Türk yazarlarda da bu konuda çok ciddi gelişme var. Biz basmıyoruz ancak e, piyasanın gelişmesi açısından söyleyeyim bunu. Evet. Çeviri edebiyatta bunun bunu e, aslında hani bayrak taşıyan birkaç yayına var. Biz de bunlardan biriyiz. Okullarımızda ilişkimiz hep bu yönde tekabül ediyor. Yani okullarımızın yaşlarının büyük olsalar bile genç yetişkin türü e, daha belki masum diyebileceğimiz bir noktadan dokunduğundan e, her yaş grubuna da hitap ediyor. E, ağırlıklı olarak bunları yapıyoruz diyebilirim. Evet mesela ben çocuk kitapları okumayı da çok seven biriyim. O yüzden e, gerçekten e, şey, her e, yaş grubuna Tabii aslında artık o kategorilerde çok kalmadı galiba dediğiniz gibi hani çocuk yetişkin şey gibi kategoriler. Daha doğrusu yetişkinler için pek kalmadı yetişkinlerin e, çocuk ve genç <gülüyor> kitaplarını e, okuması. E, evet hiçbir türe yabancı olmayan e, yabancı e, evet. yayınları. Öne çıkan yazarlarınız var mı? Özellikle kliyatını bastığınız yazarlar var mı? Böyle bir kliyat basma e, önemli mi sizin için? Şimdi yabancının içinde bulunduğu sektörde aslında öyle bir külliyat basma gibi bir seçeneğimiz pek olmuyor. Çünkü çok hızlı bir üretimin olduğu bir piyasada çalışıyoruz. Yani başka bir yayın evinin e, bastığı bir yazar diyelim ki 3 işte senede bir, 5 senede bir, bir kitap e, yazarken bizim yazarlarımızın bazıları senede bir, e, bazıları senede 2, 3 vesaire gibi kitap çıkarabiliyor. Haliyle e, yayın programlarımızın sıkışıklığından dolayı bazen yetişemiyoruz ve yayın evleri arasında da bölünebiliyor. Bu nedenle e, yazar ve e, işte, külliyat basma sürecindense iyi kitap, e, hedef kitlesine uygun bir kitap e, arayışlarıyla çalışıyoruz. Yani bir yazarın bütün kitapları bizden çıksın e, arayışında bulunmuyoruz genelde. E, çünkü, e, yani pek dikkat edelim ya buna ama her yayınevinin e, hitap ettiği okur kitlesi de aslında değişiyor. Yabancı okur kitlesi e, gerçek bir aile gibi. Hazırlık sürecimizi biliyorlar, çıkardığımız kitapların, e, içeriğiniz seçeneğini ve ne maksatla yayınladığımızı az çok tahmin edebildiklerinden gözü kapalı alıyorlar ve o nedenle biz de onlara e, yönelik yani hem bizim kendi yayın çizgimize uygun hem e, benim yayın politikama uygun hem de okurumuzun talep ettiği yönünde devam ediyoruz mesela son dönemde e, polisiye tekrar e, yükselişe geçti bunun takibini okurlarımız üzerinden aslında yapıyoruz. Çünkü e, sosyal medya mesela bizim için fazlasıyla önemli ve çok aktif iletişim halindeyiz. Ben de birebir iletişim halindeyim. Aynı zamanda bütün yayın evi olarak da iletişim halindeyiz ve takip edebiliyoruz. Oradaki eksiği zaten aslında e, yurt dışından gelen bir piyasayla sürdüğü için biz bir sene öncesinden, iki sene öncesinden takip etmeye başlamış oluyoruz ve bunun e, bize yansımalarını görüyoruz. Haliyle e, öteki yayın gruplarımız gibi bir dizi e, ya da işte belli bir e, türü aynı başlık altında toplayarak ilerlemektense e, belli bir o dönemki kıvılcımı yakalayarak oluyor. Mesela bu senenin daha doğrusu işte 2019'dan biri e, yurt dışında başlayan bir cadı furyası vardı. Özellikle genç yetişkin fantastikte hatta yetişkin fantastiğe de sıçradı bu. Bizim o dönemde aldığımız şeyler şu an Türkiye'ye aslında gelmiş oluyor ve biz topluca bunu e, yönetmiş oluyoruz. E, bir sonraki sene, önümüzdeki senelerde başka ekoller, başka e, doneler gelecek. Onlar üzerinden devam edeceğiz? gibi oluyor. Ee, en sevilen yazarlarımız arası Eliskova'yı say sayabiliriz. Ee, gene genç yetişkin, fantastik. Çok uzun süredir çıkarıyoruz o kitabı. Ee, beş kitaplık bir seriydi. Seriyi tamamlamıştık ama e, çok verimli bir yazar Eliskova. Sürekli yeni seriye geçiyor, yeni şeyler yapıyor ve biz de onu aktif bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Ee, ancak tabii ki yurt dışı süreçleri vesaire ilerlerken bazen kokulukları olabiliyor. Okurumuz mesela en çok onu bekliyor. Hani en tutkulu okurumuz fantastiklerde. O yüzden e, en önemli, yani amiral gemimiz diyebileceğimiz alan şey aslında genç yetişkin fantastik. Onun haricinde de son dönemlerde yetişkin romantik çok artmaya başladı. Klesine Loren diye iki e, kadın yazarın bir mahlasla birleştirerek yazdığı e, kitaplar var. Ona devam ediyoruz. Orası çok şey. Özellikle e, yazın. insana biraz daha hafif bir şeyler okumak istiyor. Son dönemde e, herkes çok yorgun. Özellikle kış geldi ekstradan bir yorgunluk çöktü vesaire bunlarla e, bastığımız kitapları bile ona göre ayarlıyoruz dönemine göre. Normalde iki sene önce pandemi öncesinde hazırladığımız sistemle yeni sistem bile bambaşka. Ondan da şu an insanlar gerçek dünyadan kaçmak istedikleri için ya da bir şeyler çözebilmek istedikleri için ya da işte tamamen e, duygusal hissetmek istedikleri için polisiye fantastik ve e, romantikle devam ediyoruz diyebilirim. Peki e, hep çeviri kitaplar mı basıyoruz yabancı yayınları? Ben geldiğimden beri öyle. Ondan öncesinde de böyle bir iki tane e, Türk yazarımız vardı ya da e, Mahlasla yazan Türk yazarlar vardı. Gene yabancı bir isim kullanarak ama o süreç pek kalmadı. Ya yani Bunun e, dediğim gibi temeli de şey aslında bizim basmak istemememizden değil e, bizim müptela diye başka bir yayın e, evimiz var. Yani hani yayın grubu politikasıyla ola çıktığımız için her şey bizde olsun, hepsi bizde olsun demiyoruz. Bölerek e, yapıyoruz ve e, ben bu işin e, yurt dışı ayağını aslında yönetmiş oluyorum. Oradaki ihtiyacı karşılıyorum. Evet bir de e, ben mesela geçenlerde bir e, tez yürüsünde, doktora tezinde yer almıştım. Orada e, Wattpad yazardı ve bu genç Hı. yetişkin yazardı. Üzerine bir e, doktora teziydi. E, yani aslında çok da iyiydi. Yani çağdaş olanın e, hemen e, gündeme gelip bilimsel olarak değerlendirmeye alınması. E, mesela sizde var mı böyle hani dünya çapında? Bu, çünkü bu genç yetişkinler değil mi bu dijital mecraları da sanki daha e, çok işte hedef kitle oluşturmak için e, kullanıyorlar. E, ve Türkiye'de de Wattpad -What yazarlarının kitapları da basılmaya başladı. Mesela bu sizin yazarlarınız arasında ne bileyim böyle dijital mecralardan gelen yazarlar var mı? E, ve bu hedef kitle özellikle genç ve genç yetişkin hedef kitlesi belirlemek için önemli mi artık yani günümüzdeki sizin yaptığınız mesela yayıncılık? O, o kadar doğru bir soru sordunuz ki. Çünkü son e, 6 aydır özellikle de TikTok'un aşırı gelişmesiyle şimdi önceden e, Kitap YouTuber'ları vardı. İşte Instagramlar var. Şimdi de Booktuber'lar var. Ve burası e, özellikle yurt dışında tamamen e, sistemi belirleyecek bir hale geldi. Yani hani, Booktuber'ların yaptığı şeyin yüz katını neredeyse yapıyorlar. Ve yani yazarından aynı zamanda yayın evlerinin e, yönetimini de belki o şekilde yapıyorlardı. Çok emin değilmişim bilmeden konuşmayayım. Ama öyle bir hale geldi ki anlık çıkan kitap... Türkiye'deki okura da anlık bir şekilde orada görüyor ve diyor ki ben bu kitabı istiyorum. Ve okur baskı yapmaya başlıyor. Bu arada biz zaten çok öncesinde takip etmiş, almış ya da alma sürecinde olmuş oluyoruz. Diğer yayın de katarak konuşayım. Yani çünkü e, okurun bilmediği bir gerçek var. Bize, benim elimde şu an incelediğim 2024 katalondaki kitaplar da var. Yani çok il, uzun süreli bir e, süreç ilerliyor orada. E, ama e, son dönemde birkaç tane öyle şimdi başka bir yayın evinin açıkladığı, bizim de henüz açıklamadığımız, aldığımız kitaplar var. E, ve yazarları çok sağlam buktuburlar. Yazarlar da öyle. Yani o şekilde satmayı da geçtim. E, bir numaralara taşıyacak. Herkesin bahsettiği, herkesin bildiği, okumak için tamamen e, hevesle bekledikleri, aynı zamanda bu e, hızla film haklarını vesaire de sattıkları bir sürece geçmeye başladı. E, Türkiye'deki Wattpad süreci, bir, aslında dalgaydı. Bundan işte 3-4 yıl önce başlamış bir dalgaydı. E, bu ama aynı zamanda yurt dışında da böyleydi. Bizim var birkaç tane e, Wattpad yazarımız. Ama e, Wattpad yazarlarının yurt dışındaki bir de indie yayıncılar var. Çok fazla yani kendileri basanlar. İ, i̇ki tarafında ortak bir eksiği olmuş oluyor. E, sağlam bir editoryal e, sistemden geçilmemiş oluyor. Ve bu da hafif bir, yani çok hafif, kötülemek maksatla söylemiyorum, çiğlik katıyor. Çünkü o heyecanla yazılmış ve o heyecanla basılmış bir süreç oluyor. Ee, şimdi bu Wattpad kitaplarının basılmaya da başlamasıyla orada yazılmış tamamlanmış kitaplar bile bu süreçten geçmeye başladı. Ee, Booktube, e, Booktoker'ların yaptıkları da aslında buna döndü. Ee, kitap indi bir şekilde basıldı, Booktube'da e, ünlendi, çok talep edildi. Sonra yayın hakları yurt dışında bir yayınevi bir tarafından alınıp, tekrar düzenlenip, kapak değiştirilip, sürece yayılıp işte kitap adeti belki işte serinin sayısı değiştirilip vs. Hani bir sürece katılan bir şey haline döndü. Burada da yapılıyor ama yani dalgasını henüz gördüğümüzü düşünmüyorum. Biz farkındayız. Özellikle de genç yetişkin yayıncılık yapanlar olarak. Ee, ama okurun veya işte ne bileyim daha e, kitap evinden kitap alan okurun hatta diyeyim yani hani sosyal medya okurunun değil de hiç fark etmediği bir noktada ve oraya gelecek. Şimdi Wattpad'de yapılan e, iyi, yayın, iyi kitaplar değil işte şişirilmiş gibi yapılan kötü yakıştırmalar bu kitaplar içinde yapılmaya başlanacak. Hani niye bu kadar ünlü oldu anlayamadım dedikleri. Ama kaçırılan şey yani bir şeyin ünlü olması kötüyü de beraberinde getiriyor. Daha fazla insana ulaşıyorsun, daha fazla eleştiriliyorsun. Ama aynı zamanda daha fazla insan da kendisinde bir şey bulabiliyor. Özellikle alternatif e, şeylerde. Yani klasik işte e, bir kız vardır, bir oğlan vardır, bir macera vardır, mutlu son vardır sisteminden çıkan işler yapılıyor. Biraz daha rahatsız edici, biraz daha e, yaralara dokunan işler yapılmaya başlıyor. Çünkü daha dürüstler, daha cesurlar. E, bunların e, işte o yüzden mesela her şeyi alamıyoruz. Okur gördüğü her şey istiyor. Ancak değerlendirdiğinde ne senin yayın çizgine uyuyor ne e, yani basarsan bir okura ulaşabileceğin ulaşamayacağını çok iyi biliyorsun. Hale bütün elemelerden geçirerek hareket etmiş oluyorsun. Ama Dediğim gibi okur bekliyor ve e, genç yetişkin okur özellikle baskı da uyguluyor. Ben bunu istiyorum ya da işte mesela yazarımızın yeni kitabı çıktığında istiyor ki hemen duyuralım. Yani ben onu ben bir sene sonraki yayın programı alacağım. Yani dün e, bizim çok ünlü bir e, yazarımız var Şerbi Mahir'in ilk kitabıydı. Yılan ve Güvercin serisini çıkardık ve işte yaklaşık 9 ay içerisinde 3 kitaplık seriyi tamamladık. Ki bu çok hızlı bir süreç yani hani. Bütün çeviri programını, yayın programını buna göre düzenleyerek sırf okur hızlı ulaşabilir diye yapmıştık. Dün yeni kitabını açıkladı. Ve bunu henüz yayılmadı. Herkes henüz öğrenmedi. Ve diyecekler niye eş zamanlı çıkmıyor? Ya eş zamanlı çıksın diyecekler. Ama benim bir seneki yayın programı zaten belliydi. Zaten doluydu. Yani böyle çok fazla e, bir yapma e, Yani klasik yayıncılıktan çok farklı. Yani burada Çok farklı. Çok farklı parametre gelişiyor. Bir ara verelim isterseniz Ece Ne çalalım? Ne istersiniz? Ya ben bu kadar böyle cıvıl cıvıl neşeli konuşup e, biraz hüzünlü bir şey seçtim. E, barıştık bunun e, Kanada kırığını dinlemek istiyorum. Çünkü ben genelde çalışırken biraz daha yavaş beni sakin tutacak şeyler dinlemeyi seviyorum. Ve 2020'yi biraz bununla atlattım diyebiliriz. O yüzden e, dinleyicilerimiz de onu dinlerse çok sevinirim. Peki. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ece Çavuşlu. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz yabancı yayınlarından Ede Çavuşlu ile birlikte yabancı olmayan, her türe <gülüyor> kapısı açık olan meyvelini e, konuşmaya devam ediyoruz. E, programımızın ilk bölümünde yabancı yayınlarının genç yetişkin e, seri, yani genç yetişkinlere yönelik yayıncılığından ve e, bu yayıncılığın bildiğimiz klasik anlamdaki yayıncılıktan oldukça farklı olduğunu, dijital dünyayla ve dışarıyla nasıl ilişkili olduğunu konuşmuştuk. Şimdi biraz buradan devam edelim. Aslında bu tarz yayıncılık bayağı interaktif gibi neredeyse, değil mi? Sürekli tetikte olmanız gerekiyor, şey nabzı tutabilmek için. Bir taraftan da aslında, aslında öyle. Türkiye'deki yani ne işte dışarıdaki birçok şeyi hızlı bir şekilde takip edip. Türkiye'de bunu taşımak için de hem hızlı olmanız gerekiyor hem de galiba aslında bir çeşit okuru yönlendirebiliyorsunuz mu? Yani genç yetişkin okuru. Yani aslında bu karşılıklı. Şimdi yurttaşında çok büyük trendler oluyor. Özellikle son dönemde indigenous people üzerinden bu senenin teması oydu neredeyse 2021'de. Çok iyi kitaplar çıktı. E, alınacak ödülleri onlar aldı. Bütün listelere onlar girdi vesaire. Ve çok ünlü kitaplar var. Ben kendimi geçtim. E, diğer yayıncılı arkadaşlarımı da takip ediyorum. Hepimiz inceledik. Türkiye'deki herkes o kitaplara baktı. Ama bunun e, Türk genç yetişkin yayıncılığında bir karşılığı yok. Yani şimdi olabildiği kadar kapsayıcı olmaya, aslında bizde de olmayan başka dünyalara kapılar açmaya çalışıyoruz. Bu zaten esas düsturumuz bütün yayıncılar için. Yani bizim için daha da kapsayıcılıkla ilerliyor. Ama bazı şeylerinde e, okura ulaştığında bir en azından hissiyat karşılığının olması lazım. Onlar olmadığı için bazı şeyleri vazgeçiyoruz, basmıyoruz. Ama işte okur bunu görüyor, istiyor. Şimdi yeni yeni özellikle de işte bu ulaşımın aslında işte çeviri süreci, editoryal süreçten vesaire geçtiği için biraz daha mantıken yani yavaş olması, aynı zamanda işte çeşitli maddi kaynaklar bilmemler falan derken e, okur merak ettiği her şeyi iyi ya da kötü İngilizcesiyle e, karıştırmaya, ulaşmaya, iyi olduğundan eminse arkadaşlarından onay alıp, Bunları bastırmaya vesaire başladı. Hadi yapın yapın yapın. Lobi kuruluyor gerçekten şaka değil bunlar. E, ve onunla devam ediliyor. Ben şeye çok mutlu oluyorum açıkçası. Bunu 2021'de çok gördüm. Özellikle istenen şimdi e, 16 Şubat'ta çıkacak Fable adlı bir kitabımız var. Yaklaşık bir senedir bütün okurlar sadece her postumuzun altına bunu yazıyorlardı. Fable basın, Fable basın. Sadece bize de değil herkese basın diyorlar. Ve bilmiyorlardı ki biz onun haklarını almıştık zaten. Sadece yayın programımızı olabildiği kadar yakın bir dönemde duyurmak istemiştik. Ve bu hani bir değil aslında. Bir sürü kitap için bize gelen okur, özellikle hani bazılarını da takip ediyorum. Başka yerleri değil. Sadece spesifik bize geliyor. Benim yayın çizgimi anlamışlar. Benim yapmaya çalıştığım şeyi anlamışlar ve o doğru kitapları, doğru yayın evlerine sormayı, doğru yerlerden beklemeyi ya da aynı zamanda hani biraz hani gururumuz da okşanıyor bundan. Hani ne olur siz basın, sizin baskınızdan okumak istiyoruz diyorlar çünkü çok fazla parametre var yani çevirisine, editoryal sürecine, aynı zamanda baskısına, dağıtımına vesaire her yayıncı aslında farklı bir iş yapıyor. Ya i̇yi ya da kötü demiyorum. Gerçekten bambaşka işler yapıyoruz. Herkesin belli dönemlerde önem verdiği kitaplar türler vesaire de farklı oluyor. O nedenle aynı kitabı bile yapıyor olsak aslında ortaya bambaşka ürünler çıkıyor. Ama okur aynı. Yani aynı kitleye hitap ediyoruz. Aynı kitleye ürün sunuyoruz da demin bir editörlü süreç yaşıyoruz beraber. Her yayınlarına farklı bir şey alıyorlar. Bizden de e, aldıkları şey o macera diyeyim, gençliğin o büyüsü diyeyim. Ben genelde çizgimi o noktada tutmaya çalışıyorum. Genç yetişkinde özellikle. Ya da e, güncel belli sorunları olan. Mesela e, isyan ve tuzak diye bir e, serimiz vardı. Hava kirliliği üzerineydi. Yani insanlar e, özel yapım şeylerle, işte kıyafetlerle gezmek zorunda kalıyorlardı. Oksijen bazı insanların tek elindeydi vesaire. Çok, çok gerçekçi yani... Başımıza gelebilecek bir distopyadan bahsediliyor orada. Aynı zamanda işte macerası da var, e, okuru tutacak başka bir mevzu da var ama derdi de var. O derdi olan yayıncılığı yapmaya çalıştığın evrede okur da onu istiyor. Yani bundan e, eğlendim, okudum, güzeldi vesairenin ötesinde değil. Bunun gibi başka ne var diye geliyor ve sen de aynı şekilde veriyorsun. Normalde biz bu iletişimi işte 2020 öncesinde fuarlarda birebir yapıyorduk. Gerçekten yani ben bir film fuara gidiyordum ve okurla e, neye baktı, neyi gördü, neyi istiyor birbirine neyi öneriyor, bunları takibini yapabilirken şu an bu tamamen hepimizin hayatı ona döndüğü için sosyal medyaya döndü. Ve istediğim gibi TikTok gibi mecraların da artışıyla e, mesela bizim temel e, yerlerimizden biri Goodreads. Şimdi Türk okulları aynı zamanda Binka diye e, yerli bir versiyon var, onu da kullanıyor ama biz yurt dışı yayıncılığı yaptığımız için Goodreads'i takip ediyoruz. Orada bile yani sadece ülkemizden bahsetmiyorum, dışarıda da belli donelerle, belli kitaplar daha da ön plana çıkarılıyor ve bunların arasından İyi, uygunu e, anlatmak istediğimize yakın olanı seçerek hareket ediyoruz. Ama dediğim gibi bazen işte karşılıklı uyuşulamayan noktalar olabiliyor. Onları okullarımızın istediğiyle bizim yapmaya çalıştığımız ama aynı çizgide olabildiği kadar kalmaya çalışıyoruz. Bir de dediğim gibi e, çok e, hiçbir tür yabancı kalmayan bir yayıncılık yaptığımız için işte son dönemde çizgi romanların vesayede çıkması, işte klasiklerimizin ağırlığının artması, yetişkin e, hem romantik hem erotik diyebileceğimiz alanda biraz daha hafiflemiştik, ee, çok bir, ihmal etmiştik biraz o alanı. O alana geri döndük çünkü okur onu istediğine karar verdi. Ama hani bu demek değil ki biz okurun yönlendirmesiyle çalışıyoruz. Hayır, bizim yönlendi, bizim yaptığımız alan çok mutluyuz ki çakışıyor. Aksi olsaydı çok kötü olurdu. Yani hani 2021 onu öğretti bana. Gerçekten aynı çizgideyiz okurumuzla ve bu çok güzel bir şey. Sadece e, yurtdışındaki yazarlar da bunu bu şekilde yazıyor artık. Genç yetişkinin yüzü biraz yetişkine dönmeye başladı. Hmm, evet. Ve okurun da yüzü öyle. Okurun da yüzü biraz daha yetişkin'e dönmeye başladı. Çünkü bırakmıyor. 17 yaşında, 20 yaşında okumaya başladığı bir şeyi 30 yaşına geldiğinde de aynı yayın evinden okumak istiyor. Ama yani 15 yaşındaki bir karakteri artık okumak istemiyor. Genç yetişkin 17, 18'den neredeyse 21'e kadar çekilmeye başlandı. Gerçekten yani içeriğinden e, karakter yaşanak kadar hep böyle bir tık yüzünü yetişkine döndü. Ve ben aksinin olacağını düşünmüyorum. Ama o alandaki boşlukla neyle kapanacak çok merak ediyorum. Çünkü yani genç yetişkin hitap etmeye çalıştığı alan aslında bizde e, ortaokul değil. Yani yurt dışında middle grade'lerimiz var. E, işte lise. Lise ve sonrası diyebileceğimiz bir alana hitap ederken aslında öyle olmuyor. Lise son ve üniversite gibi bir alana hitap ediyorduk. Çünkü okur biraz öyle. Şimdi e, yayıncılıkta bilinmeyen bir gerçek var. Türkiye'de Yaş aralıklarıyla yurt dışı yaş aralıkları asla tutmaz. Arada bir dört yıl kadar atar. Onların edebi istekleriyle bizim isteklerimiz tutmuyor. Yani onların e, çocuklarına sunabilecekleri şey bizim çocuklarımıza asla sunmayı tercih etmeyeceğimiz, e, onları korumayı tercih edeceğimiz şeyler oluyor. Haliyle orada bir sekme oluyor. Genç yetişkine Türkiye'de e, yetişkin okurun bu kadar meyilli olmasının sebebi de bu. Oradaki e, yurt dışındaki insanların yaş grubuna daha küçük, hitap ediyorken biz de 25 yaşındaki bir insana oradaki 17 yaşındaki bir insana hitap ettiği gibi edebiliyor bazen. Bu da çok ince bir düzen. Bazen tutturamıyoruz, bazen kimse tutturamıyor. Hı -hı. Ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet canım çok teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizden çok daha güzel şeyler okuyacaksınız. Belki biraz bu sene sayımız kitap sayımız azalabilir ama özellikle daha seçici olarak daha Kesinlikle kitaplıklarınızda bulunmasını isteyeceğiniz eserler çıkarmaya çalışacağız. Ama daha buradayız, yolumuz uzun, işimiz var. O nedenle siz bizi takip edin, biz de sizi mutlu etmeye devam edelim. Evet, kolay gelsin, hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.